Mehveş Evin ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba, günaydınlar. Günaydın. Ee, daha önceki programlarımızda da e, sık sık e, gündeme getirdiğimiz, aslında hepimizi ilgilendiren e, bütün... E, ...kentlerde yaşayan herkesi yakından alakadar eden bir mevzuyla ilgili konuşacağız. Daha önce de bu konuda birkaç program yapmıştık. Sık sık bu konuyla ilgili raporlar hazırlanıyor. Fakat son bir veri açıklandı bu hafta. İngiltere'nin dünyaca ünlü gazetesi Guardian... ...Dünya Sağlık Örgütü'nün şehirlerdeki hava kalitesini inceleyen bir metodolojiyle... E, ...kentlerde hava kalitesini e, inceleyip ve e, kıyaslayan bir analiz yayınladı. Bu analize göre İstanbul, e, Avrupa'nın en kirli havasına sahip kenti. Bu konuyla ilgili daha önce çevre mühendisleri odasında çalışmaları olmuştu. E, hatta yakın zamanda 2016 değerlendirmesi e, içeren bir rapor yayınlamışlardı... Şimdi hattımızda da e, bu konuyu bize yakından aktaracak olan birisi var. E, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu. Baran günaydın. Günaydın. Günaydın. Hoş geldin günaydın. yayınımıza. Teşekkürler. Epeydir seni ağırlamamıştık. E, arayı evet. açmışız biraz. Evet, evet, biraz ara verdik ama geç olsun, geç olmasın. Diyoruz, evet. Bugün toparlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu e, raporla ilgili konuşacağız öncelikle ama sizde zaten e, İstanbul'a ilgili ve diğer şehirlerle ilgili e, herhalde başka bilgiler de vardır. Size de soracağız. E, <gülüyor> İstanbul'a beraber bu Guardian'ın raporunda, e, Guardian'a yayınlanan raporda şöyle bir şey var. Avrupa'nın <gülüyor> en Kirli sekiz şehri e, Türkiye'de deniyor. En kirlisi Makadonya'da Tetevo demişler. Sonra Bartın, Hakkari, Gaziantep, Siirt, Afyon, e, Karaman, Iğdır, Isparta gibi şehirlerimiz geliyor. E, şimdi çok da nüfusu yoğun olan şehirler değil. E, çok sanayileşmiş şehirler de değil çoğunlukla. Evet belki Antep ee, içleri bir tek. Öyle, e, Afyon belki, şehir evet. sayılır. Ee, acaba ne, neden böyle bir e, sonuç çıkıyor Baran Bey? Onu hı. sorarak başlayalım. Ee, şimdi ben sözüme başlarken çok kısa bir cümle kurmak istiyorum. Geçen hafta bir meslektaşımız bir iş kazası geçirdi. Ee, şu anda da ameliyata alındı bugün. Ee, çok Seyza geçmiş olsun. Gelişmiş, bir arkadaşımız. Hı hı. Çok değerli bir meslektaşımız Ankara İdlib Sina Hastanesi'nde. Ona e, geçmiş olsun. Çok geçmiş, e, e, geçmiş olsun diliyorum Acil geçmiş, şifalar. Evet iyileşir bir önce. Şimdi de, gaziyenin yaptığı açıklamayı ben de e, raporu inceleme fırsatı buldum. Burada dikkat edilmesi gereken nokta tam da sizin söylediğiniz gibi bizim raporlarımız aslında çok fazla yansımayan Isparta, Karaman, Afyon, Siirt gibi, Gaziantep gibi hatta Hakkari ve Batman gibi şehirlerde iki bu yüksek çıkış olması. E, bu raporda özellikle biraz teknik e, kaçabilir ama olabildiğince e, teknik olmaktan uzaklaşıp anlaşılır hale getirmeye çalışacağım. Tamam. Kirletici parametrelerimiz var hava kirliliği konusunda. Bunların içerisinde kükürt dioksit, enoks gazları dediklerimiz, dediğimiz gazlar, partikül hmm. madde dediğimiz kirleticiler var. Şimdi Guardian'ın yayınladığı raporda partikül madde 2,5 denilen bir kirlilik parametresi. Bu ne demek? 2,5 mikron ölçeğinde çok küçük yani gözle görülemeyen büyüklükte partikül maddelerin parametre üzerinden bir yorumlama yapılmış. E, Biz ise ülkemizdeki ölçüm istasyonlarında bu parametreyi aslında ölçmüyoruz. Hı hı. Yani partikül madde iki buçuk denilen e, bu kibetçi parametresi Türkiye'de şu anda anlık olarak yayınlanan verilerde de bütün istasyonlarımızda yok. Özellikle Batuhan Hakkari gibi bu e, belirsel illerde de bu ölçümler yapılmıyor. E, bunun yerine partikül madde on dediğimiz yani bu partikül madde iki buçuktan dört kat daha büyük olan partikül maddeleri e, ölçümü yapıyor Çevre Şehircilik Bakanlığımız e, Çok büyük ihtimalle de e, WW, e, şey e, Dünya Sağlık Örgütü ve e, Guardian yaptığı incelemede Buna dair bir bilgisayar modellemesi Programı bir oranlama Gerçekleştirmiş ve bunun üzerinden Bir sonucu ulaşmış olma ihtimali var Çünkü o bölgede partikül madde 2.5 ölçümleri yok hı hı. Şimdi Ama bu, şu gerçeği tabii ki göz ardı etmiyor e, Bu e, bilgisayar delilleri Desteklenen bir kirlik e, Ortaya çıktığı da ortaya konmuş oluyor Dolayısıyla bu illerde gözle görülemeyen ama etkisi, sağlar çok büyük zararı olan partikül madde 2,5'ün çok yüksek olduğunu görebiliyoruz. Öncelikle bunu belirtmek lazım. Evet. Bizim hazırladığımız raporlardaysa Çevre Şehircik Bakanlığı'nın ölçüm istasyonlarının alınan sonuçları kullanıyoruz. Ve o sonuçlar doğrultusunda partikül madde 10 ve tükür dioksit ve enoks gazları üzerinden yorumlama yapıyoruz. Ee, tabii şöyle de bir şey var. Ee, bu bahsi geçen şehirlerde termik santraller e, sebebiyle Hı -hı. herhalde böyle bir kirlilik e, söz konusu. Hepsi için geçerli mi bilmiyorum ama e, bunu nasıl yorumlayabiliriz? Bunu şöyle yorumlayabiliriz Hı -hı. aslında. Ee, bu kirletici parametrenin yani madde 2,5 yüksek çıkıyorsa zaten burada partikül madde onun da yüksek olduğunu kabul edebiliriz. Hı -hı. Zaten verilerde de bu ortaya konuyor yani. Ee, Söyle bir yanlış anlaşılmalı olmasın lütfen söylediklerimden. Partikül madde iki ölçmüyoruz. Yani bu bilgisayarla yorumlanıyor. Ee, Sözün altını aslında ölçüm sonuçları üzerinden giren veriler üzerinden yorumlanıyor. Yani dolayısıyla bu iller gerçekten de şu anda çevrecici bakanlığı veriler üzerinden de zaten kirli? Partikül madde on üzerinden. Hı hı. Şimdi bunun hı hı. çeşitli sebepleri olabilir. Bir kere hava kirli, kirliyi dediğimiz şey e, biliyorsunuz e, yayılabilen bir e, problem. Yani lokal bir sorun olmaktan artık çıkmış durumda hava evet. kirliliği. Evet. Yani Ankara'da yaşanan yaratılmış bir hava kirliliği e, kentin çeperindeki diğer ileri de etkileyebiliyor. E, çünkü yoğun bir hava akımı var. Meteorolojik olaylarla bu yayılıyor. Birinci konu bu. Yani aslında e, siirt'teki kirliliğin sebebi çeperindeki başka bir ilin etkisi olabilir. Afyon da bunun evet. e, içerisinde olabilir. Karaman da olabilir. Ama mesela Iğdır'a baktığımız zaman Iğdır'da... ...sürekli bir kirlilik olduğunu görüyoruz. Evet. Kükürtü, kükürtü yoksit oranı da yüksek. Hı hı. Ee, bunun sebebi de hiç kuşkusuz oradaki e, kömür kullanımı ve işte e, ulaşımdan kaynaklı kirlilik... ...ve aynı zamanda da kentin yapısı. Kullan evet. kastımlı bir çanak şeklinde oluyor olması kentin ve bu çanak şeklinde dikkat etmeden... E, ...bir planlama, daha doğrusu plansızlaşma yöntemiyle imarların yapılıyor olması... ...dolayısıyla da oradaki havanın kirli, kirli havanın kentin üzerinde çökmesi ve dağılmaması sonucunu doğuruyor. Çünkü hava akımı o bölgelerde yoğun bir şekilde olmuyor. Bu nedenle de biz hep şunu söylüyoruz. kenti planlarken, imar planları yaparken, üst ölçekli planlar yaparken mutlaka mutlaka meteorolojik olayları ve hava kirliliğini, su kirliliğini göz önünde bulundurarak planlama yapmak gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gündeme geldi. Hava kanallarının kapatılması niye yüksek katlı binalar çözüle gerçekleştiriliyor, yapılıyor. Bunların yapılmaması gerekiyor. Bu kirliliğin diğer bir sebeple işte e, kentin üzerindeki havanın dağılmasını enge engellenmesi olarak özetleyebiliriz. E, bu da ayrı bir e, kuşkusuz sebep. Hı hı. E, bunun yanında tabii ki e, ısınmadan kaynaklı, ışınmadan kaynaklı kirlikleri de koyabiliriz. Çetirdeki illerden gelen e, etkileri de görebiliriz. Fakat dikkat çekici olan başka bir şey var. Evet. Örneğin şu anda Keşan'da çok ciddi bir hava kirliliği problemi var. Evet ben de e, tam onu söyleyecektim e, şimdi. Evet. Hı hı. Edirne bölgesinde. Sürekli zaten bakanlığın sitesinden takip ediliyorsa orada çok sürekli bu net bir şekilde görülüyor. Buradaki kirlilik mesela şeyde yer almamış. Bu raporun içerisinde çok fazla evet. yer almamış. Çünkü kürkü dioksit problemi var orada. Buradaki hmm. raporda sadece partiklik madde iki buçuk hmm. ele alındığı için o, bu şeyin içerisinde girmemiş. Ama bilmek vurgadığımız bir şey. Son günlerdeki raporumuzda da söyledik. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde İŞİD'in, dayanışın bir saldırı sonucunda Musul'da bir, küpürt, bir yoksa, küpürt fabrikasına saldırı yapılmıştı ve hı hı. bundan dolayı da o bölgede yoğun bir şekilde asit yağmur yağacağı ifade edilmişti evet. günlerce. Evet. Biz o zaman tabii şunu söyledik, yani Keşan'daki hava kirliliği şu anda o bölgede yaşayan hava kirliliğinden çok çok daha fazla, kat ve kat daha fazla. Hı hı. Daha büyük risk altında şu an Keşan ama bunun için yeterince çalışma yapılmıyor diye vurgulamıştık. Bunu da ilk defa programımızda söyleyelim. Biz Keşan'daki ilgili kurumları bilgi edinme kanunundan yazılar yazmıştık. Hı hı. Belediye bir dönüş yaptı. Hı. ve Yakın zamanda doğal gaza geçireceğini vurgulayan, sorunun farkında olduklarını söyleyen bir dönüş yaptı. İl Sağlık Müdürlüğü'ne de benzer bir bilgi edinme yazısı yazdık. Oradan da e, bu cevabı bekliyoruz. Tabii ki sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yani Ama tamamen tüm... e, ısınma amaçlı e, kömür e, kullanımının yüksek olması sebebiyle mi bu kükürt dioksit ortaya çıkıyor? Evet. Kükürt dioksitin temel kaynağı e, kalitesiz kömür yakılması. Yani kömür yakılması diyebiliriz aslında. Evet. E, termik santrardan kaynaklı da bu e, tabii ki o bir şekilde Hı -hı. gerçekleşiyor. Dolayısıyla öyle bir termik santrardan kaynaklı olduğuna dair somut bir e, veri elimizde var. Fakat burada bir yaklaşım problemi var. Bunu özellikle söylemek lazım. Düzlüğüne de benzer biliyorsunuz hava kirliği evet. var. Orası da yine çanak şeklinde olduğu için bizim enverziyon dediğimiz sabah katmanlar arasındaki sıcaklık farkından dolayı kirli havanın şe şehrin üzerinden gitmemesi problemi yaşanıyor. Bir kupe gibi kapatıyor şehrin üzerini ve dağılmıyor kirli hava. Düzlüğe de böyle bir problem var. Iğdır'daki olay da aslında böyle bir olaydı. Düzlüğe de çokluyormuş şekilde dile getirmiştik. Orada da yeri doğalgazda. Bu işi çözeceklerini Vurgulayan bir yöntem geliştirdi Elbette ki hani doğal gaz e, kullanımı azaltıyor ve e, Kütlü yoksa azaltıyor Ama e, bir yandan da Şu gerçeği unutmamak lazım Enerji bilimliğine e, ısının e, kullanımına Enerjinin kullanımına dair Herhangi bir çabanın olmadığını görüyoruz Yani Artık e, biliyorsunuz en güzel e, Yöntem artık az tüketmek Ve evet. e, Çevreyi korumanın doğayı korumanın En iyi yöntemi az tüketmek Az tüketmek için de Isıyı evlerimizde bizim dışarıya vermeyecek yöntemler ve verimliliği ön plana çıkartmamız lazım. Ama hala belediyelerimizden ve ilgili kurumlardan bilgi edinme yüzünü, yazı yazdığımızda hep aynı cevap alıyoruz. Sadece doğal gaza geçildiğini vurguluyorlar ama enerji verimliliği ve ısı kaybını önleyici faaliyetler konusunda tüketim azaltıcı faaliyetler konusunda herhangi bir Çaba gösteremediğine Aslında görüyorum. bu, bu da, saat ayarları bile bununla e, ilgili olabilir. Yani bu tabii. enerji bağı, e, verimliliği dediğiniz şeyin de içinde değil mi? Tabii tabii bu da değerlendirilebilir. Sonuçta e, sabah saatleri hani yorum hızlıca bir yorum yapmak gerekirse sabah saatleri çok daha soğuk olduğu için e, uyanan insanların daha fazla enerji tüketme ihtiyacı oluyor. Ve e, bu da tabii ki enerji bilimini etkiliyor. Isıfıran kayaktan kirliliği etkiliyor. Ulaşım politikasını etkiliyor kusufsuz. Evet. Baran Bey, demin şey dediniz, e, bu partikül madde, yani ölçülerde partikül madde iki buçuk değil ama e, on üzerinden evet. E, evet. Türkiye'de değerlendirmeler yapılıyor. Neden böyle, neden böyle bir seçim yapılmış sizce? Yani bu sonuçta e, Dünya Sağlık Örgütü'nün e, kullandığı bir veri, hani bir standardı var. E, bu tercih sizce neden kaynaklanıyor? E, bu konuda bir çalışma var mı? Evet. Yani çok Gerçekten yerinde ve doğru bir soru. Bizim en büyük problemimiz Türkiye Cumhuriyetleri'nin en büyük problemimiz kirletici parametrelerimize dair. Kırklıklı dioksit, partikül madde 10 gibi kirletici parametrelerimiz Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü'ne doğrudan uyumlu değil. Örneğin şu anda 2018 yılı itibariyle, 2017 yılı itibariyle Türkiye'deki partikül maddenin sınır değeri 70 mikrogram bölümetre Türkiye'de. Avrupa'da bu 50 mikrogram bölümetre ee, çıkıyor. Yine kükürtü yoksit benzer durum var. Yani bizim sınır değerlerimiz, hani bırakın partik madde 2,5'u değerlendirmememizi, bizim sınır değerlerimiz Avrupa bildiğimiz sınır değerinden daha yüksek. Ona rağmen hava mızı çıkıyor. Yani bakanlığın yayınladığı indeksler, internet sitesindeki o renklendirme bizim parametrelerimizi, bizim sınır değerlerimizi böyle yapılmış olan değerlendirme ama arzu bilincinin değerlerine doğru çektiği zaman çok çok daha büyük bir kirlikte karşı karşıya olduğu zaten ortaya çıkıyor. E, 2019 yılına kadar uyumlaştırılacağı ifade ediliyor. Her yıl belirli bir miktarda bu sınır değerler aşağı çekiliyor aslında. Ama tabii ki mevzuat da bu aşağı çekiliyor. Yani yönetmelikteki sınır değerler düşüyor. Yönetmelikteki sınır değerleri havadaki kirletici görüp ben de kendimi kirliyim demeyecek tabii ki de. Bunun için <gülüyor> önlemler almak gereciyor. O yüzden de Sınır değerlerimiz 2019'da uyumlu olacak ama bizim havamız hala kirli olmaya devam edecek gibi görünüyor. Yeterince önlem alamadığı için. 2,5'a gelecek olursak Türkiye'de şu anda partikül madde 2,5 yönetmelik kapsamında yer almıyor. Yani bir kirletici parametre sınıfında yer almıyor. O yüzden de bütün istasyonlarda ölçümü yapılmıyor. Bilimsel olarak tabii ki doğru bir yaklaşım değil. Bu bir anlamda halk sağlığını zarar verecek olan kirletici parametrelerin önemliden bir birisinde bir, bir ölçülmediğini, ayırt bilmediğini gösteriyor. Ama bazı istasyonlarda bunların kurulmaya başladığını görüyoruz. Bu anlamda Çevşehircik Bakanlığı'nın aslında gerçekten büyük bir çabası var. Yani ben bunu bizzat yaptığımız görüşmelerde, incelemelerde görebiliyoruz. Yani şeffaf bir şekilde bunu kamuoyuyla paylaşıyor olması çok önemli bir adım. ki Türkiye'nin bu kadar şeffaf olmayan bir dönemden geçerken bunun yapılması gerçekten Sevindirici, yapılması gereken bir çalışma. Partikül madde 2.5'a dair İstanbul'un çeşitli bölgelerinde, Ankara'nın çeşitli bölgelerinde ölçümler yapılıyor. Ama sınır değer tanımlanmadığı için buna dair ekstra bir efor harcanmıyor. Hı hı. Teknik olarak şunu özetleyebiliriz. Partikül maddenin onun 10 on zaten yüksekse partikül madde iki buçuk uçmuş demektir. Hı hı. Evet. evet. Anladım. Peki, bir ee, küçük bir ara, ara verelim. verelim. Hatta sizden bir istek parça aldık Baran Bey. Ee, evet. Bob Dylan'dan License to Kill. Sonra da evet. devam edeceğiz. O da Youtube kurumumuzun talebini Çok teşekkür ederim. Evet tamam. And if things don't change things Take Break a bad breaker, backbreaker, leave no stone unturned Maybe an actor in a plot, that might be all that you got Tell your ever, you clearly learn Now he worships at an altar of a stagnant pool, And when he sees his reflection, he's fulfilled She'll just sit there as the night grows still She'll say, ooh, gonna take away his license too 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'ndasınız. Çevre Mühendisleri Odası Baran Bozoğlu e, ile konuşuyoruz. E, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı. E, i̇lk yarıda Türkiye'nin havası kirli şehirlerini konuştuk. E, Dünya Sağlık Örgütü'nün e, yeni açıkladığı bir rapor. E, İstanbul Avrupa'nın en kirli, havası en kirli kenti çıktı. Diğer illerden de bahsettik aslında. Türkiye'nin hemen her yerinde havası ölçümlerde yüksek çıkan ve ölçüm değerlerinin çok da şu aşamada Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa değerleriyle çok da uyumlaştırılmadığını biliyoruz Baran'ın anlattıklarından ama belki biraz daha İstanbul özelinde konuşmaya devam edersek hem mega projeler hem trafik hem yoğun bir yapılaşma baskısı altındaki İstanbul'a dair sizin de yaptığınız çalışmalarda ne gibi sonuçlara ulaşmıştınız? Evet. şimdi işte tabii 2014 bu yana halde bir düzenli olarak, üçüncü raporumuz oldu, her düzenli olarak hava kirliliğini inceliyoruz. Dolayısıyla bir karşılaştırma şansımızda da olabiliyor. Hani i̇yiye giden durumlar mı yoksa kötüye doğru gidiyoruz diye. Gördük i̇yiye gidiyor muyuz peki? Gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> değil, değil, değil. Her şey hava kirliyesinden kötüye doğru gidiyor. Özellikle bu raporumuzda Yeni Bosna'yı ve Esen Yurdu aynı zamanda Kadıköy'de <gülüyor> değerlendirdik. Sonuçlar şöyleydi tabii. İyi değil, gerçekten iyi değil. 2016 yılında 118 gün boyunca yeni bostanlar kirli hava olmuş durumda. Ve ilginç bir şey var. Yani bu kirli hava Mayıs aylarında yüksek olduğunu görüyoruz. Yani sadece kış ayları gibi. değil. Evet. Ee, evet. Neden ee, böyle? Bu tabii partikul madde 10 değerli üzerinden değerlenme yaptığımız zaman bunun ulaşımdan kanatlı bir kirlilik olduğunu da öngörebiliriz. E, tabii şu anlama gelmesin. Yani Buradaki ulaşımdan kaynaklı kirlilik sadece yeni boşluk oluşan değil, çeperindeki bölgelerde yaşayan kirlikte hiç kuşkusuz meteorolojik olaylarda yani rüzgarda, o bölgeye doğru da e, ilgini gösteriyor olabilir. Bu nedenle İstanbul'un genelinde zaten hepimizin çok genişe iletişi değil, birinde Ankara'dan olarak İstanbul'un gidince bir önce kaçma isteğinin <gülüyor> depreştirdiği o trafik problemiyle e, çok yoğun olduğunu görebiliyoruz. Yeni Bursa Bölgesi böyle. Hı hı. Ee, aynı şey Esenyurt'ta da var. Esenyurt'ta da 206 bin boyunca yani yıldın yarısından fazla e, Parti Kulmak'ta olmadığı yeri Dünya Sağlık Örgütü'nün sınırı yığından yüksek şekilde çıkmış. Ee, Esenyurt'ta benzer bir durum var. Kadıköy'de de yine e, benzer sonuçlarla karşı karşıya kalıyordu. 91 bin boyunca e, sınır değerli açılmış. Fakat 76 bin boyunca ölçüm yapılamamış. Muhtemelen Örneğin istasyonunda bir sıkıntı yaşandı hmm. ee, Yani bize bu sonuçlar şunu gösteriyor bu Sonuçlar neden günleri veriyorum O da çok önemli ee, Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Alkabildiği mevzutuna göre Partikül madde 10 günlük sınır Diyarının e, 35 gün aşılması durumunda acil önlemler Alınması gerekiyor Yani 35 gün boyunca e, Bir yılda sadece 35 gün izin veriyor Sınır Diyarının aşılmasına 35 gün aşıldığı anında hemen önlemler alınmasına Zorunlu kılıyor bu önlemler tabii ne olabilir? O ayrı bir e, çalışma gerektiren bir konu. Ama burada 35 bin sınıf verilme biz yoğun bir şekilde Yeni Kursanada, Esen Yatıda, Kadıköy'de, İstanbul'un tüm bölümünde de e, aşıldığını görüyoruz şu anda. Evet. Ee, aslında tabii Çin mesela bu konuda <gülüyor> hava kirliliğinden son derece e, muzdarip bir ülke ama tabii kendi yarattığı bir takım sebeplerle bu muzdaripliği yaşıyor. Ve yakın zamanda da 104 tane yeni yapacağı termik santraldan vazgeçti. Ama bu tabii tek başına yeterli değil herhalde. Özellikle bu otoyol projelerinin başka bir takım altyapı yol projelerinin de belki tam olarak hazırlanmadan veya altyapıları yeterli olmadan hizmete girmesi ve sürekli araç trafiğini e, körüklüyor olması, Avrasya Tüneli gibi son derece eleştiriliyor. Finansal açıdan da aslında büyük bir kara delik olduğu ortaya çıktı. E, bunların da herhalde çok büyük etkisi var. Yani tabii İstanbul'da e, göbeğinde termik santral yok ama herhalde bu trafik baskısı e, ana sebebi bütün bu e, kirli solunan havanın olsa kuş, gerek değil mi? Kuşkusuz yani En azından belki 3-4 tane termik santral bir kol gibi ulaşımdan kaynaklı ve ısınmadan kaynaklı olarak. Hı hı. Kuşkusuz öyle. Ee, termik santral konusu çok kritik ve yol e, konusu. Yeşil konusu da bu hava kirliliği konusu çok önemli. Kuşkusuz. Çünkü e, kentin içerisindeki hava kirliliğini azaltabilecek e, en iyi yöntem albette tüketim azaltmak. Yani toplu taşımayı geliştirmek ve ısınmadan kaynaklı hava kirliliğini azaltmak önemli. Ve, ama bunun yanında da yeşili arttırmamız gerekiyor. Yani evet. ormanlarımızı arttırmamız gerekiyor. Ormanlarımızı yok etmemiz gerekiyor. Hani var olan bir ormanı yok edip yerine e, ufak bitimler bitmek bu soruna çözüm elbette ki bitilmiyor. İstanbul kuzey ormanları bundan büyük örneği şu anda işte otogrojizmde ve avlunun bir şekilde orman kaybımız var ve bu da tabii ki havayı temizleyecek olan doğal e, yapıların yok olması anlamına geliyor. Bunlardan tabii ki bir an önce uzaklaşmak lazım. Kaldı ki ilginç bir şekilde kentin merkezindeki işlev alanları da yine e, farklı yapılara ne yazık ki kurban edebiliyoruz. Özellikle kentin merkezindeki bir yeşil alanı arttırmak gerekiyor. Bu sorunun çözülmesi için diğer konu kuşkusuz göç problemi. Ben artık uzaklaşmak gerek. Nüfusu daha farklı yönetebilmek gerekiyor. Ya yani bunun gibi birçok aslında yaklaşım, birçok parametresi beraber değerlendirip hava kirliğinin ancak koşitildi, su kirliğinin ancak koşitildi kurtulabiliriz. Ama şu an sona çıkmak lazım. Ya yani ben her yaklaşım üzülüyorum anlası mutlaka halsın solumasını ettim düşünüyorum. yaşadığımız zaman öksürdüğümüz zaman faranjit olduğumuz zaman ve işte polonanler akardelerler gibi sorunlarla yaşadığımız zaman akciğer sorunun enfeksiyonu olduğumuz zaman kanser olduğumuz zaman bunların temel sebebinin sebebi, hava kirliğinden kaynaklı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ve bu yüzden de taleplerimizi bunun üzerinden şekillendirmemiz gerekiyor. Yani hastaneye her solunum yolu enfeksiyonu gibi de, bunun tek sebebi var. Hava kirliliği. Evet. Başka bir sebebi yok. Yani başka bir şey, yerde bir şey aramaya gerek yok. Hı -hı. Hava kirliliği bunun temel sebebi bu nedenle Sağlık Bakanlığımızın in sağlık virülüklerinin de hava kirliliğinin etkiliğine dair raporları yayınlaması gerekiyor. Biz Keşan'daki edilme in sağlık virülünden de bunu talep ettik. E, bu verilin yayınlanmasını, kaç kişinin bu konuda hastalıkta var ilgili başvuru bulunduğunu ortaya koyması gerekiyor. Bu hiç e, deniştiri olarak sadece algılanmaması gerekiyor. Yani bizim ilgili kurumlarımızın bununla ilgili halkı koruyacak, halk sağlığını koruyacak önlemleri almak için, onların varlığı kuyruklu. Yani sağlık evet. idrûbünün benim için e, yapabileceği bir ülkede için yapabileceği en önemli ve temel konu benim sağlığımı korumak. Sağlığımı korumamı istiyorsa ben, çevreyi koruması gerekiyor, hava temizliği çözmesi gerekiyor. Evet. O yüzden her hastalığın altında mutlaka bir problemin olduğunu çocuklar. Evet çok teşekkür ediyoruz Baran verdiğim bilgiler için gerçekten aydınlatıcı oldu. Özellikle son bölümde sağlıkla da iyi, Hı -hı. ne kadar ilgili olduğunu Hı -hı. E, vurgulamış olduk. E, çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Bu için. Evet bu haftada Teşekkürler. tekrar geçmiş olsun. Ee, ekonomi ekolojinin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.